Namaz Bu son cümleye uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Artık eşinden sonra Kendisine en yakın ve sevgili bulduğu kişilere Melek ve vahiy hakkında gördüklerini anlatmaya başladı Henüz onlardan hiçbir şey istemiyordu İstediği tek şey Sırrını açığa çıkarmamalarıydı Fakat bu durum uzun sürmedi Bir gün Mekke'nin üzerindeki yükseklikte Cebrail aleyhisselam ona geldi ve topuğuyla tepenin yamacındaki çimliğe vurdu. Oradan hemen bir su fışkırmaya başladı. Daha sonra namazdan önce kendisini nasıl temizleyeceğini peygamber aleyhisselama öğretmek için onun önünde abdest aldı. Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu taklid etti. Sonra namazı nasıl kılacağını, kıyam, Rükû, secûd ve teşehhüd miktarı oturmanın nasıl yapılacağını öğretti. Ve bunların aralarında Allahu ekber, Allah büyüktür denilecek zamanları, namaz bittikten sonra da Esselamu aleyküm, selam üzerinize olsun meleklere demesi gerektiğini söyledi. Peygamber yine onu taklit etti. Melek oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evine döndü. Döndüğünde öğrendiklerinin tümünü Hazreti Hatice'ye de öğretti ve birlikte namaz kıldılar. Din artık abdest ve namaz esasları üzerine kurulmuştu. Hatice'den sonra bu esasları ilk uygulayanlar Ali, Zeyd ve Hazreti Peygamber'in yakın dostu Teimli Ebu Bekir idi. Ali daha 10 yaşındaydı. Zeyd'in henüz Mekke'de hiçbir etkisi yoktu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh, sevilen ve saygı duyulan bir kimseydi. Çünkü bilgili, anlayışlı ve yumuşak huylu bir adamdı. Çoğu kimseler şu veya bu konuda danışmak için ona gelirlerdi. Şimdi o, güvenebileceği kimseleri, Hz. Peygamber'e uymaları için yeni dine davet etmeye başlamıştı. Uyanların çoğu, yeni dine onun aracılığı ile girmişlerdi. Çağrı'ya ilk karşılık verenlerden biri, Zühre kabilesinden Alf'ın oğlu Abdullah Amr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin uzaktan akrabası oluyordu. Diğeri ise Benil Haris kabilesinden El Cerrah'ın oğlu Ebu Ubeyde idi. Bunlardan ilki olan Abdul Amr ile birlikte daha önce hiç olmayan bir olay adet haline geldi. Vahyin en göze çarpan özelliklerinden biri de, Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleriydi. Rahman kelimesi, Rahim kelimesinin yoğun şeklidir ve çok merhametli, sınırsız bağışlayıcı anlamına gelir. Bundan daha yoğun ve kapsamlı bir anlama sahip olan Rahman kelimesinin tam karşılığı bulunmadığı için çoğunlukla yanlış anlaşılmıştır. Vahiy, yeni dinin Allah'ın yüceliğinde bir sığınak bulma ihtiyacı nedeniyle bu iki kelimeye önem vermiştir. El er rahimden çok merhametli, daha fazla merhamet ifade eden Errahman rahman kelimesi, rahmetin kökünü ve özünü ifade eder. Sınırsız lütuf ve ihsan anlamına gelen bu kelime, Kur'an'da Allah'a eş tutulur. Allah diye çağırın. Rahman diye çağırın. Ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler onundur. Bu isim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için çok sevgili bir isimdi ve Abdül Amr yani Amr'ın kulu ismi çok putperestçe göründüğü için yeni mümine Abdurrahman, Rahman'ın kulu, sonsuz bağışlayıcının kulu adını verdi. İsmi Abdurrahman'a çevrilen sadece Avf'ın oğlu değildi, daha pek çok kimseye bu ad verilmişti. İslam'a çağrıya ilk olumlu tepkileri gösterenler, çoğunlukla ikna yoluyla değil, bir takım içsel motiflerle bu yola gelmişlerdi. Hz. Ebubekir Bekir uzun süreden beri Mekke'de rüya tabirindeki yeteneğiyle tanınırdı. Bir sabah Şems kabilesinden güçlü bir adam olan Said İbnül As'ın oğlu Halid ona beklenmedik bir ziyarette bulundu. Genç adamın yüzü hala kısa bir süre önce korkunç bir iç tecrübe geçirmiş olduğunu gösteren izlerle doluydu. Aceleyle gece önemli olduğunu sandığı fakat anlayamadığı bir rüya gördüğünü anlattı. Rüyasında dibi görünmeyecek kadar derin ve ateşler içinde bir çukurun hemen kenarında duruyor, daha sonra babası geliyor ve onu ateşe itmeye çalışıyor. Kenarda mücadele ederken korkusunun doruğa ulaştığı bir anda iki güçlü el onu babasının tüm çabalarına rağmen çekip alıyor. Geriye dönüp baktığında kurtarıcısının ''El Emin'' Yani Abdullah'ın oğlu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görüyor ve o sırada da uyanıyor. Rüyasını anlatmayı bitirdikten sonra Hz. Ebubekir radıyallahu anh ona "Sana iyilikler temenni ederim." dedi. "Seni kurtaran bu adam Allah'ın elçisidir. O halde ona tabi ol. Hem ona tabi olacaksın hem de onun sayesinde İslam'a gireceksin ve İslam seni ateşten koruyacak." Halid doğruca Hazreti Peygamber'e gitti. Rüyasını anlattıktan sonra mesajının ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne yapacağını gösterdi ve Halid ailesinden gizlice İslam'a girdi. Bu sırada Suriye'den memleketine dönmekte olan Şemsli bir tüccar da çölde bir gece şöyle bir sesle uyandı. ''Ey uyuyanlar uyanın çünkü Mekke'ye Ahmet geldi.'' Bu tüccar Ümeyye kabilesinden Affan'ın oğlu Osman'dı. Aynı zamanda annesi tarafından Abdülmuttalib'in kızlarından birinin, Hz. Peygamber'in halası Ümmü Hakim el Beyza'nın da torunu oluyordu. Her ne kadar gelmekten ne kastedildiğini bilmese ve çok yüceltilmiş anlamındaki Ahmet'in, yüceltilmiş anlamındaki Muhammed yerine kullanıldığını fark etmese de bu sözler onun ruhuna işledi. Fakat Mekke'ye varmadan teimli bir adamla Hz. Ebubekir'in kuzenlerinden Talha ile karşılaştı. Talha, kutsal evin halkı arasından Ahmet'in meydana çıkıp çıkmadığını soran bir rahibin bulunduğu Busra'dan henüz dönüyordu. ''Ahmet de kim?'' diye sordu Talha. Rahip, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu cevabını verdi. Bu ay onun ortaya çıkacağı ay. ''Ve o peygamberlerin sonuncusudur.'' dedi. Bu sözleri kendi başından geçenleri anlatan Osman'a da tekrarladı. Döndüklerinde Talha, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'e gitmelerinin doğru olacağını söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e gittiler ve duyduklarını ona anlattılar. O da hemen onları çölde duyduklarını ve rahibin söylediklerini anlatmaları için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Başlarından geçenleri anlattıktan sonra inançlarını dile getirdiler. İslam'a giren dördüncü kişi ise imana gelme şekli bakımından bunlardan pek farklı olmayan zührenin müttefiki Abdullah İbni Mesud idi. Bu konuda şöyle diyor. O zamanlar Henüz olgunluğa erişmiş bir gençtim ve Ukbe ibn Ebi Muayt'ın sürülerini otlatıyordum. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anh yakınımızdan geçiyordu. Hazreti Peygamber kendilerine verebilecek sütüm olup olmadığını sordu. Ben de sürülerin benim olmadığını bana emanet edildikleri için onlara süt veremeyeceğimi söyledim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha üzerinden bir koç geçmemiş küçük bir kuzunuz var mı diye sordu. Bir tane olduğunu söyledim ve onu getirdim. Hazreti Peygamber onu iple bağladıktan sonra ellerini kuzunun memelerine koydu ve dua etti. Bunun üzerine kuzunun memeleri sütle doldu. Ebu Bekir radıyallahu anh tas gibi ortası çukur bir kaya parçası getirdi. Hazreti Peygamber kuzuyu sağdı ve hepimiz sütten içtik. Daha sonra memeye kuru dedi o da kurudu. Birkaç gün sonra Abdullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İslam'a girdi. Bir süre sonra ondan yetmiş sure öğrendi ve kendisine verilen bir lütufla onları ezberledi. Daha sonra Kur'an hafızlarının ileri gelen simalarından biri olmuştur. Vahyin bir süre kesilmesi Hazreti Peygamberi çok üzmüştü. Fakat kalbi henüz inzal olmayan bir ayette de belirtildiği gibi ilahi kelamı Almanın yükü altında eziliyordu. Şayet biz bu Kur'anı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş parça parça görmüş olurdun. Onu beni örtün. Beni örtün demeye zorlayan ürperme yine zaman zaman geliyordu. Bir gece örtüsüne bürünmüş bir halde yatarken, inzivasını daha sert ve önemli bir ilahi emir, insanları kıyamet günüyle uyarmasını isteyen bir emir böldü. Ey bürünüp örtünen, kalk ve bundan böyle uyarıp korkut. Rabbini tekbir et, yücelt, elbiseni de temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. Çünkü o sura üfürüldüğü zaman işte o gün oldukça zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Bundan kısa bir süre sonra bir gece yine kendisinden ve onu takip edenlerden beklenen namazı ve ona yüklenen büyük sorumluluğu vurgulayan emirlerle uyandırıldı. Ey örtüsüne bürünen! Az bir kısmı hariç olmak üzere geceleyin kalk. Gecenin yarısı kadar... Ya da ondan da biraz eksilt Veya üzerine ilave et Ve Kur'an'ı da Belli bir düzen içinde Tertil üzere oku Gerçek şu ki Biz senin üzerine oldukça ağır bir söz Vahiy bırakacağız Yine aynı surede Şöyle bir emir vardı Rabbinin ismini zikret Ve her şeyden kendini çekerek Yalnızca ona yönel Allah doğunun ve batının Rabbidir Ondan başka ilah yoktur. Şu halde yalnızca onu vekil tut. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teskin ve teselli etmek için indirilen ve daha yumuşak tonda olan vahiler de geliyordu. Bir seferinde sadece onun görebildiği melek şöyle dedi: Hatice'ye Rabbinin selamını ilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye, ey Hatice, işte Cebrail sana Rabbinden selam getiriyor dedi. Hatice şaşkınlıktan kurtulup konuşacak kelime bulabildiğinde şöyle dedi. Allah selamdır. Selam da ondandır. Selam Cebrail'in üstüne olsun. Yeni dine giren ilk müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilen emirlerin kendilerini de içerdiğine kanaat getirdiler. Bu nedenle, onlar da Hz. Peygamber gibi uzun gece ibadetleriyle meşgul oluyorlardı. Her zaman kıldıkları namaza gelince artık sadece abdest almakla kalmıyor, üstlerini ve namaz kıldıkları yeri temiz tutuyorlardı. Aynı zamanda Kur'an'ın inen tüm bölümlerini namazda okuyabilmek için hemen ezberliyorlardı. Vahiy artık daha sık gelmeye başlamıştı. Vahiy geldiğinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çevresindekilere aktarıyor, daha sonra ağızdan ağıza okunup ezberleniyordu. Dünyevi şeylerin geçiciliği, ölüm, tekrar dirilme ve hesap gününün kesin oluşu, cennet ve cehennem hakkında gittikçe daha çok ayet iniyordu. Fakat tüm bunların ötesinde en çok Allah'ın yüceliğine, tek oluşuna, hak olduğuna, hikmet, rahmet, mağfiret, ihsan ve kudretine dikkat çekiliyordu. Bunların yanı sıra açıkça yaratıcılarının bir olduğuna işaret eden tabiat harikalarına ve evrendeki dengeye onun ayetleri olarak değiniliyordu. Tabiattaki ahenk tevhidin çokluklar dünyasına aksetmesidir. Ve Kur'an bu ahenge insanın düşünce duyularını harekete geçiren bir tema olarak değinir. Düşman olan inançsızların bulunmadığı yerlerde müminler birbirlerine cennet ehlinin selamıyla Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamladığı şekilde selam veriyorlardı. Selamun aleyküm yani selam üzerinize olsun. Karşıdakinin cevabı ise ve aleyküm selam, selam sizin de üzerinize olsun oluyordu. Burada çoğul, zamir, küm kullanılması, selam verilen kişinin, iki yanında duran melekleri de selama dahil etmek içindir. Şükür ve kutsama ile ilgili ayetlerde, onların yaşamında ve hayat görüşlerinde önemli rol oynuyordu. Kur'an, şükür üzerinde çok durdu ve şükrünü ifade etmenin yolu ise, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır demekti. Bağlılık ve itaatin ifadesi ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek idi. Bu Kur'an'daki her surenin ilk ayetiydi. Müminler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendikleri gibi her Kur'an okuyuşlarında besmele çekiyorlardı. Genişleterek okudukları her şeyin başında ve daha sonra başlanan her şeyden önce besmeleyi okumayı adet haline getirdiler. Yeni din kirli olan hiçbir şeyi kabul etmiyordu.